Bismillahirrahmanirrahim Kalbin saadet ve lezzeti elde edinmesinin altıncı ciheti şu kardeşlerim Kulun kalbini ve ruhunu Allah'tan başkasına kaptırması Kendisinin maneviyatı bakımından şüphesiz büyük zararlar getirir Hatta makul ve meşru miktardan fazla mahlukat ile ilgilenmek bile onun için çok zararlıdır ancak bunu Allah'a olan ilgisine ve sevgisine yardımcı ve vesile yaparsa bu takdirde zarar olmaz kardeşlerim mümin bu ilgi ve sevgi meselesinde çok dikkatli olmak zorundadır bir şeyi sırf Allah Azze ve Celle için sevmiş bile olsa unutmayalım kardeşlerim günün birinde ondan ayrılacağını bu sevgisinin Allah Azze ve Celle için olmadığı takdirde de bu sevgisinin kendisine zarar vereceğini insanoğlu hiç unutmamalıdır. Aleyküm selamlarım. Hatta Allah Azze ve Celle için olmayan sevgiler hem bu dünyada hem de öbür dünyada kendisi için birer azap vesilesi olduğunu iyi kavramamız gerekiyor bakın Rabbimiz Sübhanuhu ve Teala kitabında ne diyor o kimseler ki altın ve gümüşü yığıp da Allah yolunda sarf etmezler işte onlara acı bir azabı müjdele o gün cehennem ateşinde bunların üzeri kızdırılır ve bunlarla onların alınları yanları ve sırtları dağlanır. İşte sırf kendiniz için yığdıklarınız haydi bu yığdıklarınızın azabını tadınız denilir. Tevbe 34 ve 35'te. İşte bir ayet daha onların ne malları ne evlatları sakın seni imlendirmesin. Allah bunlarla onları dünya hayatında azap etmeyi ve onların kafir olarak canların çıkmasını istiyor diyor Tövbe 55'te. Allah'ım bizi bu duruma düşmekten beri buyur. Evet. i̇bn Abbas burada azaptan murat ahiretteki azaptır demiştir. Evet. İnsanların dünyadaki çok miktardaki malları ve çok sayıdaki evlatları sebebiyle sadece surur ve lezzet duydukları ve bu yüzden burada da ahirete dünyayı ne yapmışlar tercih etmişlerdir. Allah ahireti hakkıyla umanlardan eylesin evet. esas gayeleri dünya olan dünya istekli olup dünyayı seven ve tercih eden kimseler bu sebeple çektikleri azap da Dünyalıkları kazanmak için duydukları aşırı hırslar çektikleri çeşitli meşakkat ve sıkıntılardır. Bütün gücü ve dikkatiyle sadece dünyalık kazanmaya çalışan yahut en büyük himmeti dünyalık olan bir adamdan daha sıkıntılı kim olabilir kardeşlerim? İşte yukarıdaki ayette azapta onların bu sıkıntıları ruhlarında duydukları elem ve acılardır bedenen çektikleri meşakkat ve zahmetler de buna dahildir elem ve meşakkate azap denildiğine dair hadislerden de bazı örnekler verebiliriz mesela seferlen alakalı bir rivayette Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam yolculuk azaptan bir parçadır demiştir Başka bir sözünde ölmüş kişi akrabasının arkasından kendisi için ağlaması sebebiyle azap görür demiştir. Yani elem ve acı duyacağı haberi verilmiş. Yoksa onların arkasından ağlamaları sebebiyle kendisinin mesul tutulacağı veya azaba maruz kalacağı söylenmek istenmemiştir. Bazı insanların Dünyada malları ve evlatları sebebiyle azap olunacakları hususu da böyledir. Yoksa ahiret düşüncesi ve inancı bulunanlar için ki onların en büyük himmetleri dünya olamaz. Onların çektikleri elem ve acılara da azap denilmez. Çünkü onların çektikleri elem ve acılar onlar hakkında rahmet ve nimete inkılap eder. Ya günahlarının bağışlanmasına ya da ahiretteki derecelerinin yükselmesine vesile olur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Esas himmeti ve gayreti ahiret olan kimsenin zenginliği Yüce Allah kalp zenginliği şeklinde lütfeder. İşleri rast gider, dünyalığı bol olur esas gayesi dünya olup ahireti düşünmeyen bir kimsenin ise kalbine Allah tarafından bir fakirlik yerleştirilir işleri dağınık olur dünyalığı ise kendisi için takdir olmandan fazla olmaz diyor evet kardeşlerim demek ki iki haris doymazmış birisi dünyaya talip olan birisi de ilme talip olan Demek ki bu dünyadaki bir kul için en büyük azap, onun iki yakası bir araya gelmemekte bütün kalbi darmadağın fakirlik ise hiç ayrılmayacak şekilde iki gözünün önünde dikilmiş bulunması. Burayı anladınız mı? Yani gözünün doymaması, malının olmaması değil fakirliği. İşte kardeşlerim, dünya aşıklarının Dünya sevgisi sebebiyle sarhoşlukları işte buradan kaynaklanıyor. İçinde bulundukları azabın şiddetinden sığınacak yer ararlardı. Fakat dünya sevgisinin verdiği sarhoşluğun şiddeti bu sebeple bunların işlerinde ayılanları ve dertlerine derman arayanları pek nadir görülür. Allah'ın bize ahireti sevdir. Gözümüzün, gönlümüzün mahrum olacağı şeylere bizleri yöneltme. Bakın ve Vesselam Efendimiz ne diyor? Rabbimiz Subhanahu ve Teala diyor ki Ey Ademoğlu bana kulluğa yönel. Ben de senin kalbini zenginlikle doldurayım. Fakirlik derdine de derman vereyim. Aksi halde iki elin meşguliyetten, kalbinde fakirlikten kurtulmaz diyor. İşte bu da bir azaptır kardeşlerim. İnsanın iki elinin meşguliyetten, kalbinin de fakirlikten kurtulmamasının nasıl bir azap olduğunu uzun uzaya diye anlatmaya ihtiyaç yok değil mi? İnsan bir defa aşırı bir arzu ve sevgiyle dünyaya yöneldi mi kardeşlerim? Bütün bunun güçlükleri ve engelleriyle boğuşacak, elde etmek istediği şeylere engel saydığı kimseleri düşman bilecek, durmadan onlarla savaşacak demektir. Nitekim seleften bazıları bu noktaya parnak basarak dünyayı seven çeşitli zahmet ve musibetlere karşı hamallık yapmaya hazırlansın demişlerdir. Kardeşlerim dünya sevdalısının üzerinden hiç eksik olmayan 3 şey vardır. Birincisi kesintisiz üzüntü ve keder. İkincisi Devamlı yorgunluk. Üçüncüsü, Tükenmez arzu ve hasret. Evet. Bu şablonu kafamızda güzel tutalım. Ve bu şablondan uzak duralım. Dünya sevdalısı, Arzu ettiği dünyalıklardan birini elde etse, Hemen ondan sonra bir başkasını arz eder kardeşlerim. Zira, Zira, arzu ve emellerin sonu gelmez. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dediği gibi eğer Adem oğlunun iki vadi dolusu malı olsa muhakkak bir vadi dolusu daha mal ister diyor. Evet. Peygamberlerden İsa Aleyhisselam ise bunu şöyle bir benzetmeyle belirtmiş kardeşlerim dünya sevdalısının durumu içki düşkününün durumuna benzer. İçtikçe daha fazla içmek arzusuna kapılır. Evet. İbni Ebut dünyanın naklettiği ve Hasan el Basri Ömer bin Abdülazze bir mektup yazmış. O mektubu size okuyayım arkadaşlarım bakın neler yazıyor dikkatli dinleyelim ki ibret doluşu satırları güzel yakalayalım bundan sonra derim ki dünya geçicidir devamlı kalınacak yer değildir babamız Adem buraya sırf mihnet ve ikap için indirilmiştir dünyadan sakınmanız lazım ey müminlerin emiri onun terki kazanılması zenginliği de fakirliğidir dünya her an birini mahveder dünya ölçülerine göre aziz sayılan zelil zengin sayılan da fakirdir dünya yiyeni öldürecek olan zehirli bir yemek gibidir dünya gerçekten aldatıcıdır ondan sakınmalı ve onun hakkında yarasını tedavi eden ve hoşlanması da bir takım ilaçları almak zorunda bulunan perhizine dikkat eden birisi gibi davranmalısın dünyayı iyi tanıyan birisi onun hayallerine ve tuzaklarına aldanmaz gönlünü onun süs ve zinetlerine kaptırmaz sen dahi onu iyi tanımalı onun kocasıyla gerdeğe girecek olan gelinin süslenmesi gibi bütün süs ve takılarıyla karşına çıkmasına aldanmamalısın. Sakın dünyayı hakkıyla tanımama yüzünden ahiretini unutanlar gibi olma. Yoksa sonunda pişmanlığın çok büyük olur. Zaten hiçbir dünya sevdalısı da dünyadan umduğuna kavuşamazsın ölürken de rahat ölmez çektiği zahmet ve meşakkatler duyduğu elem ve hasretler yanında kalır ahiret hazırlığı ise zaten yoktur sen ise ey müminlerin emri dünyalık olarak elde edilen her şeyin aynı zamanda netice ve akıbetlerinden iyi sakın zira dünyalık olarak elde edilen bir şeyin sonu ekseriye pişmanlık ve bazı sıkıntılar getirir dünyanın sururu kedere rahatı sıkıntıya bağlanmış haldedir dünyanın verdiği koruntu ve arzular yalancı ümit ve emeller aldatıcıdır onun safası keder hayatı hederdir yüce Rabbimizin ve aleyhissalatü vesselam efendimizin bu husustaki tembih ve nasihatları olmasa bile insan onun ahvaline bakarak dahi gafletini gidermelidir dünyanın Allah indindeki değeri ve ölçüsü kadri ve vezni nedir ki dünya bütün anahtarları ve hazineleriyle ile birlikte ve vesselam efendimize arz edilmişken o bunu kabul etti mi elbette etmedi Allah'ın boğuz ettiği bir şeyi sevmek cihetine gitmedi Allah azze ve celle onu yani dünyayı iyi kullarından uzak tutmuş, düşmanları için yaymıştır. Onlar da o yüzden aldanıp helak olmuştur. Dünyaya aldanan ve dünya üzerinde iktidar sahibi bulunan zanneder ki, bütün bunlar kendisine bir keramet ve lütuf olarak verilmiştir. Bilmez ve hatırlamaz ki, Allah'ın sevgili elçisi mübarek karnına taş bağlamak zorunda kalmış. Herhalde dünya adamı ve aşığı olanlar dünya ile ilgili arzu ve emellerine kavuşmak için katlandıkları zahmet ve azapları bizzat kendileri daha iyi bilirler. Ahirete inanmayan orada Allah'a hesap vereceğini hesaba katmayan birisi elbette dünyaya olan hırs ve arzularının şiddeti ve çokluğu nispetinde zahmet ve azap çekecektir. Dünya ehli olanların dünya sebebiyle çektikleri zahmet ve azabı iyi anlayabilmek için şöyle bir misal üzerinde durmamız yerinde olur. Bir adam var, aşık maaşık. O kadar ki maaşıkına sevgilisine duyduğu aşırı aşk içinde fani olmuş başka hiçbir şey düşünmemekte Maşukuna biraz yaklaşıyor sevgilisi ise kendisinden uzaklaşıyor hiç ona vefası yok gidip onun düşmanı ile yakın oluyor aşık ise sevgilisinin aşkıyla yanıp kavrulmakta eğer ona kavuşmazsa yaşayamayacak ve mutlaka ölmeyi seçecek sevgilisinin ise vefası az cefası çok pek çok kimselerle düşüp kalkmakta sık sık sevgili değiştirmekte hiçbirine vefası ve sadakatı bulunmamaktadır İşte böyle birini seven ve ondan hiçbir yakınlık göremeyen o aşık ise bütün sabrını tüketmiş ölümü yani intiharı seçmiş durumda işte ya sevgilime kavuşmak ya da ölüm diyen böyle bir aşığın çektiği sıkıntı ve azabı düşünün. Kendisine lezzet veren şeyin nasıl azap veren bir şeye dönüştüğünü görün. Sonra bu zavallı aşığın bütün dünya işleri ve ahiret hazırlığı da hep yüzüstü kalıvermiştir. Çünkü o sevgilisine kavuşmaktan başka hiçbir şey düşünmemiş hiçbir şey yapmamıştır ileride dünya sevgisi sebebiyle hastalanan kalbin ilacı hakkındaki bölümde inşallah yeterli açıklama gelecek burada asıl söylemek istediğimiz bir kimse ki Allah'tan başka bir şeyi sevmiştir ve bunu Allah için sevmiş de değildir Allah'a kullukta bulunmasına yardımcı olmasını düşünüp niyet ettiği de yoktur. İşte böyle bir kimsenin o hususta çektiği zahmet ve meşakkatler o yüzden şu dünyada çektiği azaptan başka bir şey değildir. Ahiretteki azabı da ayrı. Zira ahiretteki durum hikmet ve adaleti eksiksiz bulunan Yüce Rabbimiz'in emir ve fermanı ile herkesin sevdiğiyle beraber olmasıdır bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne diyor malın hakkı olan zekati vermeyen kişinin malı yarın ahirette zehrin çokluğundan başı kelleşmiş bir yılan şekline girip onun boynuna dolanır iki avurdundan tutarak ben senin malınım ben senin hazinenim der sonra kızdırılmış cehennem taşlarıyla alnı yana ve arkası bağlanır diyor bu halde Allah'ım sen bizi koru Allah'ın rızası ve sevgisi düşünülmeksizin dünyanın bir takım süs ve zinetlerine kapılmış olmanın neticesi de böyle edecek sevilen herhangi bir şey mal olsun veya başka bir şey olsun Allah Azze ve Celle için sevilmediği takdirde sonu vebal ve azaptır kardeşlerim Kur'an ehli için biz Müslümanlar için bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala ne diyor o gün dostlar birbirine düşmandır takva sahibi müminler ise hariç onların dostlukları Allah için olduğundan ahirette de devam edecek diyor Zuhruf 57'de evet kardeşlerim işte kitabımızın verdiği haber ve uyarı da gayet açık değil dünyada şirk ve küfür üzerine sevişenler yarın ahirette birbirine küfür edecekler düşman kesilecekler birbirine açıkça lanet edecekler. Asla biri diğerine yardımcı da olamayıp cehennemin ta dibini boylayacaklar. Dünyada olduğu gibi ahirette de sevenler sevdikleriyle beraber olacaklar. Evet. Allah'ın kullarına bakın. Şöyle buyurduğu bildirildi. Ey kullarım şimdi benim sizlerden her birini dünyadayken iken dost edinip yaklaştırdığı kimselerle beraber kılmam bir adalet değil midir? Evet, Ali Selam Efendimizin söylediği gibi kişi sevdiği ile beraberdir diyor. Ya Rabbi, bizleri sadıklardan ayırma. Evet kardeşlerim, küfür ve zulüm ehlinden birinin yarın ahirette iman ve adalet ehliyle beraber olması elbette düşünülemez. Bu hususta bakın Rabbimiz Subhanu ve Teala ne diyor? O gün zalim ellerini ısırıp ne olaydı? Keşke ben peygamberle beraber bir yol edineydim der. Ve vah bana keşke falanı tost tutmasaydım diye hayıflanır beni bana gelen zikirden o saptırdı zaten şeytan insanı yapayalnız ve de yardımcısız bırakır der evet Furkan 27'de Yüce Allah meleklerine emreder toplayın o zalimleri ve onların eşlerini ve taptıklarını onları ve onların Allah'tan başka taptıklarını cehennemin yoluna götürün. Durdurun orada onları. Çünkü onlar sorguya çekilecek diyor. Saffat 22'de. Ve Yüce Rabbimiz ve nefisler birbirleriyle eşleştikleri zaman diyor. Tekvir 7'de. Evet. Hazreti Ömer... Allah kendisiyle nahirette buluşmayı nasip etsin bizlere. Yukarıdaki ayetin toplayın o zalimleri ve onların eşlerini mealindeyki cümle hakkında onların eşlerinden Murat benzerleri ve aynı ahlaki karakterde olanlarıdır demiştir. Evet. Demek ki bir kimse bir şeyi Allah için sevmemişse ona bundan zarar gelecek kardeşlerim. Onu elde etse de etmese de. Şayet elde edememişse elde edememenin üzüntüsünü, elde etmişse elde etmek için harcadığı çabanın elem ve sıkıntısını, elden çıkarmışsa onu zayi etmiş olmanın acısını çekecek. ahirette de kat kat fazla olarak hak ettiği azabı görecek bütün bunlar araştırma ibret alma tecrübe etmiş olma gibi yollarla bilinmiş olan şeylerdir kardeşlerim bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bütün dünyaya ait şeyler lanet ve azapla doludur fakat Allah'ı hatırlama Allah için yapılan şeyler hariç diyor Allah'ın dilimizi senin zikrinde ıslak tut peki kardeşlerim Allah'ı zikir ve hatırlama nedir Allah'ın emirlerine itaat mahiyetinde olan bütün işler Allah'ı zikirdir Allah'ı zikredip ondan gaflet etmemekten maksat Allah'a itaat halinde bulunma isyan etmemedir. Allah'ı zikretmenin şer'i manası budur. Allah'ın itaatında bulunan her kul Allah'ı zikir halindedir. Diliyle Allah dememiş olsa bile. Bir kul ki yegane dost olarak Allah'ı bilmiştir ve Allah'a itaat halindedir. İşte bu kul. Hem Allah'ı zikretmekte hem de Allah'ın sevmektedir. Aynı zamanda Allah'ın yakınlığını ve dostluğunu da kazanmış bulunmaktadır. Dünyanın lanetli ve azaplı oluşundan ona hiçbir şey bulaşmaz kardeşlerim. Bu uyanık ve gerçek mümin, dünyanın laneti ve azabı dışında her şeye nail olmuştur. Zira bütün yaptıklarını Allah için yapmakta. Bütün sevdiklerini Allah için sevmekte. O din ve imanını dünyaya değil dünyayı din ve imanına ahiret etmektedir. Vasıta kılmaktadır. O uyurken aldığı nefesleri dahi ibadet ve Allah'ı zikir olan mümindir. Allah'ın bizi onlardan kıl. Artık kardeşlerim, dünya Böyle bir mümin için darı gurur değil, darı sıdk ve nurdur. Şeytanların ve lanetlerin cirit attığı yer değil, Allah dostlarının ticaretgahı, ahiretinin ekimliğidir. Kendisinde rahmete erilen, kendisinde kazanılanlarla cennete girilen cemalullah görülen bir yer cümle Enbiya ve Evliya'nın mescidi, ilahi vahiy ve emirlerin tecelligahı, nurdan yaratılmış meleklerin namazgahıdır. Artık o da büyük müminlerden Hazreti Ali'nin dediği gibi, dünya ve dünyalığa nail olan bir kul, eğer Allah'a itaat halindeyse, dünya, dünya, ve ona nailiyet ne kadar güzeldir Allah için Allah'ın kullarını düşünüp gözetlemeyen bir kimse ise şüphesiz dünyalık imkan ve ikbalını tersine çevirmiş olur diyor evet Allah'ın kalbimizi dile tut kulun her şeye gücü yeten ve kulunu daima görüp gözeten Allah'a değildir kardeşlerim. Kendisi gibi bir kula, yaratılmışa dayanıp güvenmesi, elbette kendisi için çok zararlı olacaktır. Kuldan, ümit edip beklediğinin zıttıyla karşılaşacak, yardım umarken, yardımsız, övgü ve sevgi beklerken kınanmış olacaktır. Evet. Rabbimiz onlar kendilerine destek olsunlar diye Allah'tan başka ilahlar edindi. Hayır. Yarın yaptıkları ilahlar bunların taptıklarına inkar edecek ve bunlara zıt olacaktır diyor. Yine Yüce Rabbimiz belki yardım olunurlar diye Allah'tan başka ilah edindiler. O ilahlar onlara yardım edemez. Tersine, kendiler onlar için hazırlanmış askerlerdir. Onları bekleyip koruyup, korumaktadır, diyor Yasin'de. Evet kardeşlerim, onlar, o putların hazır askerleridir. Onlar adına başkalarıyla da savaşmaktadırlar. Onlar, Boşuna o putlardan yardım görecekleri ümidine kapılmışlar. Haksız yere onlar uğruna başkalarıyla savaşırlar. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi, biz onlara zulmetmedik diyor. Fakat onlar kendi kendilerine zulmediyordu. Rabbinin emri geldiği zaman, Allah'tan başka çağırdıkları ilahları kendilerinden hiçbir şeyi savamaz. Ve onların ziyanlarını artırmaktan başka bir işe yaramadı diyor Hud 101'de. Yine Rabbimiz sakın Allah ile beraber başka bir ilahı çağırma. Sonra azap edilenlerden olursun diyor şu ara 213'te. Ve yine Rabbimiz sakın Allah ile beraber başka bir ilah edinme. Yoksa kınanmış ve yalnız başına bırakılmış olarak oturup kalırsın diyor. İsra 22'de Bilinmektedir ki kardeşlerim Allah'a ortak koşan kişi koştuğu bu ortaktan bazen yardım dilemekte ve ummakta bazen de övgü ve sena beklemekte Bu ayetlerde Yüce Rabbimiz şu veya bu şekilde Allah'a ortak koşanlar umduklarının tersiyle karşılaşacaklar diyor. Onların akıbeti Yardımsız bırakılma Ve kınanma olacak Zira müşrik Allah'a dayanıp güveneceği yerde Mahloka Dayanıp güvenmiştir Kalbin salahı Felahı Saadeti ise Allah'a ibadet etmekle Ve Allah'a sığınmakla Nitekim Helakı, hüsranı Ve şekaveti de Mahlukat tapmasında mahluka sığınmasındaydı dünya ve ahiretteki azabı da bundandır Allah'ım bizi haktan ayırma lezzetini verdiğin iman nurunu bizden alma